Günaydın. Salı gününe İzmir'den başarılı bir kampanya haberiyle başlıyoruz. Evren Üner'in kampanyasına kulak verelim önce. Katlanır bisikletle kısıtlaması olmadan ulaşım araçlarını kullanmak istiyoruz. Ve her türlü bisiklet için ödenen ek ücretin kaldırılmasını istiyoruz. Bisiklet için her şeyin yapıldığının söylendiği bir şehirde bisiklet şehri olmak istiyoruz diyen bir belediyenin söyledikleriyle yaptıklarının zıt olmamasını istiyoruz. Katlandığında çocuk arabasından ya da bir bavuldan, daha küçük olan bir nesne ile neden her saat ulaşım araçlarını kullanamıyoruz? Neden bisikletlerimizle belirlediğimiz o saatlerle ek ücret ödeyerek metroya İzban'a biniyoruz? Bavul ile büyük büyük poşetlerle en sık saatlerde metroda İzban ya da otobüslere binilmesi güvenlik tehlikesi yaratmıyor mu? İstanbul Türkiye'nin en fazla nüfus yoğunluğu olan kenti ve orada bisikletle ulaşım İzmir'dekinden daha kolay. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çıkıp bunun tam zıttını yapan belediyemizin sesimizi duymasını istiyoruz. Bu kampanyaya bisikletli olan olmayan herkesin destek vermesini rica ederiz. Bu kampanyayla belki yarınlarımız daha mutlu olacak. Bu kampanyanın sonucu olarak normal bisikletlerden alınan ek ücretin kaldırılmasını, katlanır bisikletlerle zaman kısıtlaması olmadan, ulaşım araçlarına ek ücret alınmadan kullanılmasına izin verilmesidir. Temiz çevre, sağlıklı toplum, Dinç bireyler için bisikletine kentine sahip çıkmaya davet ediyoruz diyordu Ünver kampanyasında. Ünver gibi düşünen 959 kişi kampanyayı destekledi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden beklenen yanıt geçtiğimiz günlerde geldi. Ünver kampanyasının başarı haberini şu şekilde duyurdu. Çağ dışı uygulama artık son buldu, başardık dedi. Ve şöyle devam etti. Artık bisikletimizde saat ve ekstra ücret ödemeksizin metro başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullanabiliriz. İzmir'de bisiklete yapılan zulüm son buldu. Herkese desteklerinden ötürü çok teşekkür ederiz. Bisiklet özgürlüktür diyor Ünver bu kampanyasında. Ve Erktolia'nın başlattığı bir kampanyayla devam ediyoruz. Cinsiyetçilik Karşıtı ve Kadın Hakları Savunucusu grubun bu kampanyasının muhatabı Tüsiyat. TÜSİAD 1971 yılında iş dünyasını temsil edecek bir sivil toplum örgütü olarak kurulurken Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği adını aldı. 2007 yılında ilk kez bir kadın başkan seçildiğinde iş adamı yerine iş insanı deme gerekliliği konuşulmaya başlandı. Ancak 2007'den beri görev yapmış olan 3 farklı kadın yönetim kurulu başkanına ve kadın çalışan sayısının çokluğuna karşın kurumun ismi Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirilmedi. TÜSİAD'ın tüzüklerinin ikinci maddesinde belirtildiği gibi Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşma anlayışı içinde kadın erkek eşitliğini siyaset, ekonomi ve eğitim açısından gözeten iş insanlarının toplumun öncü ve girişimci bir grup olduğuna inanıyor. Bu sebeple günümüzde çağdışı kalan cinsiyetçi iş adamı ibaresinin isimlerinden kaldırılacaklarını düşünüyoruz. Erktolia olarak Tüsiya'da gerçekleştirdikleri kadın erkek eşitliği çalışmalarına da dayanarak kendi kadın çalışanlarını ve Türkiye'li iş kadınlarını dışlamayan bir dil kullanmaya çağırıyoruz. Kendilerinden isimlerinde artık uluslararası iş dünyasının standart terimi haline gelmiş olan iş insanı tanımını kullanarak işverenliği cinsiyet belirtmeyen bir düzenlemeye taşımalarını istiyoruz. İş adamı değil iş insanı. Sen de TÜSİAD'ın açılımının Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirmesini destekliyorsan imza kampanyamıza katılabilir. Ayrıca Twitter üzerinden bu işte bir kadın var etiketimize destek vererek iş dünyasındaki cinsiyetçiliğe sen de dur diyebilirsin diyor Erkdolio ekibi bu kampanyalarında. Ve salı gününe Giresun'dan başlatılan ve valilik Giresun Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne seslenen bir kampanyayla devam ediyoruz şimdi. Kampanya aile hekimlerine sahip çıkıyoruz diyor ve ekliyor. Giresun ilimizde aralarında il dernek başkanı uzman doktor Ruşen Toparlı'nın da bulunduğu aile hekimi ve aile sağlığı elemanları faydasız ve hukuksuz olduğuna inandığımız ASM nöbet görevini yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşme fesiyle karşı karşıya kaldılar. Yarın sabah mahallendeki aile sağlığı merkezinde Aile hekimi yerinde olmayabilir, bebeğinin aşısı yapılmayabilir, çocuğunun izlemi eksik kalabilir. Aile hekimliği sisteminin temel değerlerine aykırı, koruyucu hekimlik anlayışından uzak popülist politikaların ülkemizdeki birinci basamak sağlık sistemini yok etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve en önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımıza sağlık dolu bir gelecek bırakmak adına haydi durma, daha da fazla geç kalmamak adına sen de tepkini ortaya koy, aile hekimliğine sahip çık. Hiçbir sağlık çalışanının köle gibi çalıştırılmasına göz yummayacağım diyorsan, dinlenme bir insan hakkı diyorsan, Angarya suçtur diyorsan, iş güvencesi haktır diyorsan, hukuka aykırı sözleşme fesih kararının tekrardan gözden geçirilmesi ve haksız ceza puanlarının iptali için sen de imza ver, aile hekimine, aile hekimliğine ve kendi sağlığına sahip çık diyor kampanya sahipleri. İslam Erkale'nin başlattığı bir kampanyada sıra. Erkale tekstil mühendislerine imza yetkisi verilsin diyor. Biz tekstil mühendisleri olarak imza yetkimizin olmasını istiyoruz. Çünkü Türkiye'de ve dünyada belki de hiç azalmayacak iş olanağımız ve çalışma alanlarımızda devamlı büyümekte olan bir sanayinin parçalarıyız. Ve biz olmadan üretim yapan ya da tekstil sektöründe olan firmaların bizlere olan ihtiyaçlarını diğer kalifiye elemanlardan çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak bir kalifiye eleman mühendislik işlerini, hesaplamalarını, iş verimliliğini ve yenilikçi düşünceyi yapamaz. Ancak bir mühendis kalifiye olan elemanın 10 ve 20 yılda öğrendiği usta olduğu işi 6 ayda çalışarak uzmanlaşabilir. Bu yüzden firmaların bizlere olan gerekliliği çok fazla. Bizler 4-5 sene okuyup tekstilin her şeyini en ince ayrıntısına kadar öğrenip işimizde pratikleştikten sonra mezun oluyoruz. Daha sonrasında ise iş imkanlarımız kısıtlanıyor. Eğer ki imza yetkimiz bizlere verilirse... Firmaların bizlere olan ihtiyaçlarından dolayı bizler de rahat bir nefes alıp işlerimize ve okullarımıza derslerimize daha özenli çalışıp iyi birer mühendis olup ülkemize en iyi şekilde katkı yapacağımıza inanıyoruz ve gereğinin yapılmasını arz ediyoruz diyorlar. Siz de tekstil mühendislerine imza yetkisi verilmesini istiyorsanız imzanızı paylaşabilirsiniz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org sitesine girerek kırmızı butona basarak bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Başlattığınız bu imza kampanyasında önemli olan şey talebinizi net bir şekilde ortaya koymak, muhataplarınızı belirlemek ve sonra da herkesi ikna edecek bir metin yazmak. Bakarsınız siz de bizim programımıza bu şekilde konuk olursunuz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere diyoruz. Esen kalın.